829, numaralı konu, Hazreti Peygamberin tane tane ve anlaşılır bir şekilde konuşmaları, evet, Aişe validemiz şöyle buyuruyor, Hazreti Peygamber tane tane konuşurdu, öyle ki bir kimse saymaya kalksaydı onun kelimelerini sayabilirdi, Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor: Sizi hayrete düşürecek bir şey anlatayım mı? Bir gün adamın biri gelip hücremin kapısı önüne oturarak bana Hazreti Peygamber'den bahsetti. Ben o sırada tesbih çekiyordum. Adam tesbihimi bitirmezden önce de kalkıp gitti. Eğer tesbihim bitene kadar bekleyecek olsaydı ona, Hazreti Peygamber bizler gibi hızlı hızlı konuşmaz ve acele etmezdi diyecektim. Ayşe: "Validemiz şöyle dedi: Hazreti Peygamber'in konuşması tane tane olur ve herkes onu anlardı." O asla hızlı ve peş peşe konuşmazdı, Cabir ya da İbni Ömer şunları söylüyor, Hazreti Peygamber ağır ağır konuşur ve kelimeleri adeta hecelerdi.